349. konu Hazreti Peygamber'in yaralanması. Hazreti Peygamber yolda giderken ayağı takılıp yere düştü ve parmağı kanadı. "Sen ancak kanayan bir parmaksın. Senin başına gelen Allah yolundadır." anlamında bir şiir okudu. Hazreti Peygamber'in Uhud Savaşı'nda azı dişinin kırıldığına ve başından yaralandığına ilişkin Enes'in hadisi daha önce geçtiği için burada tekrar edilmeyecektir.